Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum Tuna Özçuhadar, Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden buraya kadar geldi. Hoş geldin Tuna. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bugün yani bu program bitene kadar aslında bitince başlayacak olan bir sürdürülebilir yaşam Film festivali var birçok kez tekrar edildi yani daha önce de aslında konuk yapmıştı, konu yapmıştık programlarımızın birinde ama bu hafta sonu olacak bu etkinlikle ilgili çok detaylı bilgi için evet. sizi davet ettik çok Mesela. teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederim ben ha. biraz festivali anlatayım yani geçmişini, geçmişini birazcık hatırlatayım evet. isterseniz çok 2008'de başladık ilk festivali 2008'de yaptık. Sürdürülebilir Yaşam kolektifi tarafından organize ediliyor festival. Kolektif dediğimiz şey böyle bir STK gibi bir şey değil. Bir araya gelmiş olan gönüllülerden oluşan bir topluluk. Hı hı. Bir iradeyi temsil ediyor. Eylemi temsil ediyor aslında kelime. 2008'den bugüne kadar geçenlerde bir hesap yaptık. 150'nin üzerinde gönüllü. 150'nin üzerinde gönüllü. Çeviri, redaksiyon altyazı, tasarım grafik olsun, web olsun birçok alanda yani salonlarda getir götür işlerini hep beraber yapıyoruz. Yani insanları karşılama, orada ne ihtiyaç varsa bunları şey yapma. Bunların tümü yüz bulmuş. Bu aslında bir ortaya koymuş olduğumuz hedefin doğruluğunu da gösteren bir şey. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin hedefi de sürdürülebilir kavramının Manipülasyona uğramadan doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve bu kavramın işaret ettiği sorunların, o karmaşık sistemlerin biraz daha bir adım geriden ilişkilerini görebilmek. Biz festivallerde bilhassa konu çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Hı hı. Madencilik, su, enerji, şehir planlaması, mimari, tasarım... Birçok alanda işte genetik tabi Tabii genetiği değiştirmiş organizmalar Bunların hepsini peş peşe Yaklaşık her sene 200-300 filmin içerisinden seçiyoruz Böyle hı hı. izleye izleye seçiyoruz Ve bilhassa içinde çözüm barındıran Umut barındıran filmleri tercih ediyoruz Sadece çok evet. sadece mevcut durumu gösteren filmler değil Çünkü mevcut durumun ne olduğu aşağı yukarı herkesce de zaten görülüyor yani bir filmin çöp dağlarına e, odaklanarak bitmesi... E, ...bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Bunu biliyoruz. E, dünyadaki sorunların birçoğunu biliyoruz. Bunlarla baş edebilme yöntemleri... ...dünyanın dört bir tarafında kimler ne yapıyor... ...nasıl eyleme geçmiş... ...bunları göstermeye çalışıyoruz. E, bunun arkasındaki tabii hedefimiz... ...oraya gelen izleyiciyi güçlendirmek. Ben de yapabilirim ya da biz de yapabiliriz. Bir araya gelirsek bu büyük... Kültürel e, krizin diyelim yaşam kültürüyle ilgili olan krizin üstesinden hep birlikte gelebiliriz e, hissiyatını uyandırmak, insanları güçlendirmek amacımız. Dediğim gibi 2008'de başladık bu festivali organize etmeye. Hı hı. 2010'da e, İsveç'te bir vesileyle e, bunu yaptık. Daha Yine sonra... Türkçe miydi yoksa? Yok da, İngilizceydi. İngilizce. Orada altyazı ve Türkçe çevirme şeyimiz olmadı. İhtiyacı <gülüyor> İhtiyacımız olmadı. İsveç en İngilizce hani. konuşan ülkelerden biri. Yani evet. ana dili olmayıp da. Ondan sonra 2011, 12, 13 diye gidiyoruz böyle her sene destekçilerimizin de katkısıyla. Hı -hı. ...gönüllülerle birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Peki burada hep e, belgeseller mi var yoksa filmlerde evet. var mı? E, bilhassa e, gerçeklik vurgusu bizim için çok önemli. E, dolayısıyla bizim filmlerimizde rol, kurgu yok. Hı -hı. Tümüyle belgesel. belgesel. E, ve hatta öyle belgeseller oldu ki... E, ...el kamerasıyla, bu hendikemlerle çekilmiş belgeseller e, de gösterdik... Hı -hı. E, ...festivallerde... Bizim için büyük prodüksiyon, küçük prodüksiyon diye bir ayrım yok. Önemli olan özü. Bizim yaşamakta olduğumuz sorunlarla nasıl baş edebiliriz, bunları görebiliyor muyuz? Bunu vurgulayan, buna odaklanmış olan filmlerin birçoğu bizim kriterlerimizce festival filmi olabilir. Nerede olacak bu filmler? Bu sene üç salonda eş zamanlı yapıyoruz. Ankara'da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi. İstanbul'da Caddebostan Kültür Merkezi ve Kadir Has Üniversitesi Büyük Salonu'nda. Hı hı. Ee, Bugün var, yarın var. Ee, Cuma, cumartesi, hı hı. Pazar, pazar günleri. Ee, sadece Caddebostan Kültür Merkezi'nde 21 Aralık Cumartesi günü film gösterimimiz yok. Hı. Ee, festival aynı zamanda etkinlikleri de barındırıyor. Ee, söyleşiler oluyor. Filmlerle alakalı diyelim yurt dışındaki bir e, örneğini gösterdiğimiz bu sene örneğin e, Amerika'daki bir e, kooperatifin e, büyük şirketlere kafa tutarak e, kendi başlarına market raflarına ürünlerini koyma çabaları var Betting the Farm kooperatifin e, yaşadığı zorlukları anlatan bir film hemen arkasından bir konuşmacımız e, Cem Seymen e, CNN Türk'ten e, Türkiye'deki hı hı. kooperatifler kooperatifçilik üzerine bir konuşma ne yapacak. zaman olacak bu e, bunun tarihi e, Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi'nde saat 17.10'da. Film hı hı. ise saat 15.45'de başlıyor. Hı hı. Ee, bunun gibi her gün e, birçok konuşmacımız var ve konuşmacılar e, konuşmalarından önceki e, filmlerle e, alakalı olarak Türkiye bağlamını değerlendiriyorlar. Ve interaktif bir e, ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yani izleyicinin de katılabileceği, sohbet edilebilecek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Müzikte bile bunu yaratmaya çalışıyoruz. Yani insanların dans edebilmesini ya da tempo tutabilmesini istiyoruz. Biz böyle tek taraflı işleri çok fazla sevmiyoruz. Yani biri konuşsun biri öbürü. Konu yani sinema <gülüyor> salonlarında da keşke sandalyeler yuvarlak dizilebilse falan ama öyle bir şey Aha, yok. Tabii. Evet. Tek taraflı seyrediyoruz sinemayı. ...çok da büyük bir e, zenginlik katıyor ses, görüntü ve olayları anlamak için konuşmanın çok daha ötesine e, bir e, faydası var. Çünkü kelimelerle anlamak her zaman herkesin yapabildiği bir şey değil. Ben örneğin e, görsel işte şeyim daha fazla, Halkısan, algım daha, hafızam aha. daha fazla. Onun için sinemanın gücünü e, çok iyi hissediyorum. Peki filmleri hani seçtik dediniz filmler bu bu senenin filmleri mi yoksa daha eski filmlerde var mı ve hani geçmiş festivallerden de aklınızda kalan böyle çarpıcı birkaç tane filmden bahsedebilir misiniz? Ama o eski festivallerdeki çarpıcı filmleri aradan sonra alacağım ama şimdi hani mesela bu dönemki bu festivaldeki filmler... Evet. ...filmlerin hepsi birbirinden güzel... ...şimdi ayrım yapmak beni pek içime sinmez... ...ama ben bir tasarımcı olduğum için... ...bilhassa master planlar... ...şehir planlamaları... ...mimari falan gibi konular benim ilgi alanıma girdiği için... ...bu human scale... ...yani insan ölçeği filmi... ...çok hoşuma giden filmlerden bir tanesi... ...ama diğer taraftan... Sistemleri algılamakla ilgili bir sorunu var insanoğlunun yani ilişkileri kurmakta bir şeylere e, odaklanabiliyoruz işte bu o şu bu ama bunlar arasındaki ilişkilere e, hmm. çok fazla odaklanamıyoruz. Bununla, e, bunun işte systems thinking ya da sistemler düşüncesi diye çevirebileceğimiz bir e, kavramın e, isim babası olan e, Gregory Bates'ın filmi. An Ecology of Mind yani hmm. zihnin ekolojisi filmi benim aslında bu festivaldeki en favori filmim. En yani. favori filminiz. Evet. Çünkü bir düşünceye odaklanmış vaziyette yani nasıl bir yanlış düşüncenin esiri oldu insanoğlu ve bunların sonucu da tabii onun temeline dayalı. Yani yoksa şehircilik, çöp, GDO şu bu. Ee, biz hep e, işin sonuyla alakalı e, konulara odaklanıyoruz ama temelinde insanın düşünme sistematiğinde bir e, sorun varsa eğer... ...bu da o ilişkileri göremememizle yatıyor e, gibi bir vurgusu var filmin yani. Ama çok güzel anlattın. Gerçekten <gülüyor> ben de çok merak ettim şimdi. Evet. Çok doğru yani semptomu gidermek yerine evet. e, ana probleme odaklanan e, insan neydi? Ee, İmamoğlu. An Ecology of Mind, yani, yani zihnin ekolojisi diye zihnin çevirdik ekolojisi biz bunu. Evet, e, hangi günler nerede olduğunu söyleyeyim. Kadir Üniversitesi'nde cumartesi günü 17:45'te. E, diğerlerin aslında bu yani bir filme böyle ayrıcılık yapıyormuş yok, gibi olmasın. Yok. Ben programları diye. nereden bulabileceklerini söyleyeyim evet. e, izleyicilerin. Sürdürülebilir e, web sitemiz. Bu web sitesinin içerisinde film festivalleri bölümüne girildiğinde 2013'ün filmlerini, salonları, programı bulabilirler menülerden. Tamam. Şimdi o zaman kısa bir müzik arası verelim. Tamam. Sonra Tuna Özçuhadar'la birlikte birazcık daha Sürdürülebilir Yaşam üzerine Sürdürülebilir Yaşam kolektifi film festivalinden yine küçük örnekler belki ile programı devam ettiririz. A hard place, and I'm down on my luck. Yes, I'm down on my luck. Well, I'm down on my luck. And I'm hiding in Honduras. I'm a desperate man. guns and money Your shit has hit the fan Oh, and lawyers, guns and money and money uh. Send lawyers guns and money ...lohumdan hasata ekolojik yaşam programı devam ediyor. Ee, Warren Zeven'dan Lawyers and Gun and Money adlı e, şarkıyı dinledik. E, konuğum Tuna Özçağdar, e, Sürdürülebilir Yaşam Kollektifinden ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni konuşuyorduk. Bugün başlayan ve pazar günü e, akşama kadar devam eden. E, arayı vermeden önce tam bazı filmlerin üzerinden geçiyorduk. Hani Bu e, aslında... Yani e, semptomlar değil de esas ana problemin ne olabileceğini hmm. düşünsel hali e, bu sürdürülebilir yaşam hmm. e, ne demek sürdürebilir yaşam kolektifi veya senin hmm. için? Yani e, bilhassa vurgusunu yapmak istediğim şey yaşam e, neyi sürdürmek istiyoruz yaşamı sürdürmek istiyoruz yani yaptığımız iş yanlışsa o işi sürdürmek istemiyoruz ya da yaşam biçimimiz yanlışsa onu sürdürmek istemiyoruz. Biz yaşamın kendisini sürdürüle sürdürebileceğimiz bir yaşam kültürü oluşturma çabası içerisinde olmalıyız. Ee, onun için sürdürülebilirlik kavramının manipülasyonları açık bir kavram olduğunu söylemiştim. Ee, bu e, bunun e, bu vurgunun yani sürdürülebilir yaşam vurgusunun biraz daha manipülasyondan korunduğunu düşünüyoruz ee, ve bu sebeple. E, Bilhassa yaşamın e, o mucizevi dengesini diyelim ekosistemin e, nelere bağlı olduğunu, insan faaliyetlerinin e, ne tür tehditler yarattığını e, bunları göstermeye çalışıyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik e, aslında e, insanın e, bu ekosistemin içerisinde entegre bir şekilde e, kendisine oluşturacağı doğru düzgün bir yaşam kültürüne bağlı. Yaşam kültürüne vurgu yapıyoruz aslında özünde. Yani insan e, aslında yıkıcı olduğu kadar yapıcı da olabilir. Evet. Sanırım bu e, festivaldeki filmler hani yıkıcıla yapıcı bir birkaç adım öneriyor veya evet, değil mi? Kesinlikle yani birçok canlı için düşündüğünüzde o canlının ekosistemden çıkartılması sonucunda zincirleme başka e, sorunlar çıkıyor. E, biz insan olarak e, bunu dışarıdan baktığımızda demek ki o canlılar ekosistemin bir... ...vazgeçilmez parçası diye düşünüyoruz. Bizim de diğer canlılar gibi ekosistemin vazgeçilmez bir parçası rolünü tekrar e, üstlenmemiz lazım. Ve bizim e, sadece sürdürmek değil, regenerasyon için yani doğanın kendini zenginleştirebilmesi için... ...çeşitliliğini artırabilmesi için bir katalizör olmamız lazım yarattığımız kültürle birlikte. Şimdi şehirde yaşayan insanlar olarak evet. bir soru soracağım. Çünkü hep diyor şehirde yaşayınca sanki bu sürdürülebilir yaşama desteği bir gün köye yerleşince yapacakmış gibi hmm. böyle bir yanlış algı var. Evet. Aslında şu anda hani bu programı dinlerken ya da pro program biter bitmez yapabileceğimiz bazı adımlar var mı? Evet. <gülüyor> yaşam sürdürülebilir yaşam şehirde de mümkün mü? ...şey var ya hani kurtuluş yok tek başına <gülüyor> ya hep beraber ya hiçbirimiz... Evet. ...bu öyle bir şey yani kendini bir köy evinde mutlu bir hayat sürdüren birisi... ...yarın bir gün kepçelerin kapısına dayandığını ya da hemen yakınında bir madencilik faaliyetinin suyunu kirlettiğini görecektir ma maalesef. Bunun mücadelesi e, büyük sistemin değişmesine yönelik mücadelenin e, aslında cephesi şehirdir bence... E, köy çünkü insanların e, tabii ki mutlu olabilecekleri bir yer tabii ki kendi hayatlarını da devam ettirebilecekleri bir yer ama diğer taraftan da bu sistemin dinamiklerini göz ardı etmememiz lazım. Herkes e, birbirine benzemiyor çok farklı düşünceler içerisinde yaşam algısı olan insanlar var ve eğer ki biz e, sürdürülebilirlik ve işte yaşamın sürdürülebilirliğinden bahsediyorsak burada karşılaşmamız gereken yüzleşmemiz gereken büyük bir sistem var. Ee, ...ve bu sistem yani ekonomik sistem olsun... ...işleri halletme biçimimiz olsun... ...yani tasarımlarımız... ...bu tasarım derken illa ki ürün tasarımı değil... ...yani anayasa tasarımı da olabilir bu... ...ya da işte türlü türlü anlaşmalar... ...yazılımlar da olabilir... Ee, ...bunları gözden geçirirken... E, ...tümüyle yeni bir kültürün yaratılması üzerine... ...aslında bir bilinç olmalı... ...ve bunu eğer... E, ...bu bilinç bizde var ve... ...bununla birlikte bir köye gidip yerleşiyorsak... ...aslında büyük bir kayıp olur... Ee... O zaman şehir aslında için. şehirde işimiz çok var. E, oldukça fazla var. Olduk. Ve köydekileri de yardıma çağırıyoruz aslında. <gülüyor> o da doğru. Bir de ilham alıyoruz oradan. Evet. Burada daha iyi işler yapabilmek için. Peki ne önerirsiniz şu anda e, mesela dinleyicilere? Mesela sürdürülebilir yaşam konusunda daha aktif olmak istiyorum. Daha çok şey öğrenmek istiyorum diyenler. Hani çok şanslılar şimdi Hı. filmlerle en azından evet. birazcık daha bilgileniyor olacaklar. Ama başka yollar var mı? Var. Şimdi e, biraz önce bu e, Zihnin Ekolojisi filminden bahsetmiştim. Derken, ...semptomlarla uğraşmamak gerektiğini... ...aslında bunları doğuran... ...düşünce biçimlerine odaklanmamız gerektiğini... ...söylemiştim ya... E, ...şimdi de aslında hani enerji verimliliği... ...su verimliliği falan gibi kavramlara... ...odaklanıldığında... ...bir takım şeyler yanlış gidiyor gibi geliyor bana... ...yani bilhassa ben verimlilik kavramının... E, ...biraz manipülatif olduğunu düşünüyorum... E, Özünde doğru bir iş yapıyorsak eğer e, onda verimlilik çok önemli. Yani bir basamak öncesi çok önemli. Yanlış işlerin verimli yapılması çok büyük bir sorun yaratıyor. Yani ampulleri değiştirdiğimizde eğer e, HES'ler duracaksa e, hemen ampulleri değiştirelim. Ama öyle olmuyor işte. E, ya da benzer şekilde su ile ilgili konularda suyu daha az e, kullandığımızda su özelleştirmeleri azalacaksa hı hı. tamam öyle yapalım. Ama öyle değil işte işler. Onun için bu konularda herkesin aslında e, her şeyden önce kendini birazcık e, eğitmesi, internetten film seyrederek, ondan sonra da eyleme geçmesi lazım. Yani görüşlerini paylaşması lazım. E, yoksa e, dışarıda bir otorite yok e, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek olan. Evet, biz çok yapacağız. Çok da arıyoruz, değil evet, mi yok, Biri bize söylesin diye. Öyle evet. birisi yok maalesef ve biz biz derken. Bu şeyi paylaşanlar Bu görüşleri paylaşanlar bir araya gelerek Birbirlerinden güç bularak Yeni bir yaşam kültürü oluşturabilir Biz bunun şeyindeyiz yani Olabileceğini düşündüğümüz için Bu platformları hazırlamaya çalışıyoruz Çünkü festival dediğimiz sadece film gösterimi değil Bir buluşma alanı Evet. Bu güçlenmek isteyen Fikir alışverişinde bulunmak isteyen insanların Orada birbirleriyle tanışabilecekleri bir alan aslında Şeyden bahsediyordum Etkinliklerden ...etkinlikler sadece Kadir Has Üniversitesi ve Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde olacak. Cadde Bostan'da e, müzik ve söyleşi etkinliğimiz yok. 21 Aralık Cumartesi günü Caddebostan'da film de yok. Ama diğer bütün etkinlikleri programı e, web sayfasından e, dinleyicilerimiz... Bir daha hatırlatalım e, onu. Sürdürülebiliryasam.org web sitemiz. E, Facebook'tan da epeyce bir e, ilgi var. E, Facebook... E, ...slash işte Taksim Sürdürülebilir Yaşam, e, Türkçe harfler, e, Türkçe harflersiz. E, buralardan girerek güncel bilgileri takip edebilirler e, ve festivale herkesi bekliyoruz mutlaka. Bir de katılım ücretsiz onu da hemen ha, evet. hatırlatalım. E, katılım ücretsiz, bütün etkinlikler gönüllüler tarafından hazırlanıyor uzunca bir süredir ve... E, 2008'den beri hep ücretsiz yapıyoruz evet. bu etkinlikleri. Ee, bir de belki şunu da söyleyebiliriz. Hani e, gönüllü olmak isteyenler varsa belki sizinle festivalde tanışabilirler. Kesinlikle. Ve e, gelecek sene için. Evet. Bir şeyde Web sayfamızda iletişim bölümünde bir form var. Bize nasıl Hı -hı. yardımcı olmak istediklerine dair e, o formu doldururlarsa... Ee, ...yanımızda görmek, birlikte çalışmak çok isteriz evet. gönüllü. Yani. Ama ilk başta bilgilenmek, öğrenmek ve izlemek. Evet, Herhalde evet. ilk üç adım bu Bu hafta sonu için hepimizin ödevi evet. olacak sanki. Evet. Peki, o zaman ben bir de başka bir sürdürülebilir yaşam etkinliğini hatırlatayım. Hı -hı. <gülüyor> bu da bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde... ...pazar gününde Kartal'da ekolojik halk pazarları aynı... Hızıyla devam ediyor olacak. Pazara gidip sonra <gülüyor> film festivaline gidebilirsiniz. Vakit Vakitlere baktık oluyor. <gülüyor> oluyor mu? Oluyor. Sabah, çünkü sabah 7'den itibaren açık ha, ha, pazar. Ha. Ve ilk filmler de 11'de sabah değil mi? Evet. evet. 11'de başlıyor. Bugün de 11'de e, Cadde Bostan'da ilk film başlıyor. Sonra e, Kadir Has Üniversitesi'nde de 14'de Hı -hı. başlıyor. Peki çok teşekkürler teşekkür Tuna'ya geldiğin için. E, o zaman e, belki gelecek sene daha da hani detaylı, yani yine başka bir film festivali için konuşmuş, konuşuruz. İnşallah. Yani, Umuyoruz. <gülüyor> Umuyoruz. <gülüyor> Ama bu film festivalinde de görüşmek üzere. Evet. E, detaylı bilgiler için sürdürülebiliryasam.org evet. sitesinden bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi günler.